Hala ibret almayacak mısınız? İbn Abbas radıyallahu anh şöyle der: Burada söz konusu olan Allahu Teala'dan bir hidayet ve burhan olmadan kendi kendine bir din edinen kafir kişidir. Böylesi kişiler Allah'ın kitabı ile amel etmezler. Nefsinin arzusuna tabi olur. Nefsi kendisine neye davet ederse ona uyar. Böylece nefsinin hevasına kulluk eder.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 İşte bundan dolayıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nefsin hevasından Allah'a sığınarak şöyle buyurur. Allah'ım, hevaya uymaktan ve cimrilik yapmaktan sana sığınırım. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şu üç haslet insanı helak eder. Nefsin hevası peşinde koşmak, cimrilik ve hümetler. Kişinin Kendi Nefsini Beğenmesi Bu Hasretlerin insanı Helak Etmesinin Sebebi Şudur İnsanın Günah işleyip İsyan Yolunu Tutmasının Sebebi Nefsin Arzularına Uymaktır Zira Nefsin Arzuları insanı Cehenneme Doğru Sürükler Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Bizleri Ondan Korusun Ariflerden Biri Şöyle Der Hangisinin doğru olduğunu bilmediğin iki işle karşı karşıya geldiğin zaman, o iki işten hangisinin nefsine daha yakın olduğuna bak ve ona muhalefet et. Bu manada İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh şöyle der. İki tercihle karşı karşıya kaldığın zaman ve doğru olan ile yanlış olanı kestiremezsen, nefsinin meylettiği şeyin tersini yap hemen sen. Çünkü nefis, İnsanı hep kötüye yeder ah bin sen. Abbas radiyallahu anh şöyle der. Hangisinin doğru olduğu hakkında tereddüte düştüğün iki görüşle karşı karşıya kaldığında nefsinin hoşuna gideni terk et. Sana ağır geleni seç. Çünkü basit ve değersiz olanın gerçekleşmesi kolay, erişilmesi yakın, zahmeti az olduğundan nefis ona eder ve onu şiddetle arzular. Fakat ağır gelenin gerçekleşmesi zor, erişilmesi uzak, zahmeti fazla olduğu için nefis ona karşı tembellik gösterir ve onun zahmetine katlanmaktan hoşlanmaz. Hazreti Ömer radiyallahu anh şöyle der. Nefsin arzularına gem vurumuz. Çünkü nefsani arzular insanı şerrin en kötüsüne götüren bir kılavuzdur. Elbette hak nefis üzerine ağır ve acı, Batıl ise nefse hafif ve hoş gelir. Ayrıca günahları terk etmek, işlenen günahları tövbe ile gidermekten daha kolaydır. Nice bakışlar vardır ki insanın kalbine şehvet tohumları eker, nice anlık lezzetler çok uzun üzüntülere sebep olur. Lokman aleyhisselam oğluna şöyle der. Yavrucuğum, öncelikle sana nefsinden sakınmanı öğütlerim. Çünkü her nefsin hevası ve şehveti vardır. Eğer nefse istediğini verirsen bu isteklerini devam ettirir ve daha başkalarını ister. Tıpkı çakmak taşında ateşin gizli olduğu gibi şehvetler de nefislerde gizli durur. Eğer taşı çakarsan ateş çıkar. Çakmazsan ateş gizli kalır. Şair şöyle der: Nefsin her davetine uyarsan eğer, seni çirkin ve haramlara sürer. Diğer bir şair şöyle der. Nefsin sultasına karşı çıkmazsan eğer gider, hakkında dedikodu yapılacak işlere sürükler. Diğer bir şair şöyle der. Bil ki hiç yükselemez ve asla göremezsin doğru yolu, nefsine tabi oldukça sen. Diğer bir şair şöyle der. İstersen şayet bütün övgülerin sana gelmesini ve elde etmeyi arzuladığın Rabbin rahmetini. Durma nefsin çirkin arzularına karşı dur. Çünkü nefsin arzusu aşktan daha kötüdür. Her ikisi de insanı durmadan felakete savurur. Ancak aşık iffeti nispetinde günahtan uzak durur. İyi bil ki hevaya uymak günahları artırır, aklın varsa... ...nefsin hevasına karşı çık. Diğer bir şair şöyle der... ...aklın aydınlattığı yol... ...nefsin yoluna girmekle kararır... ...hevasının arzuladığına karşı çıkanın aklı... ...daha parlaktır. Fadl bin Abbas radiyallahu anh şöyle der... ...bazen olur ki... ...geçen günler cahil bir kişiyi yükseltir... ...ancak hevaya uymak... ...keskin görüşlü de olsa kişiyi alçaltır. Bazen insanlar kişi hatalı olduğu halde onu överler ya da kınarlar onu iyiliği için halbuki yaptığı doğrudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu aklı yarattı ve bana yönel buyurdu. O da yöneldi. Sonra geri dön buyurdu. O da geri döndü. Sonra buyurdu ki, İzzetim ve Celalim hakkı için, seni en çok sevdiğim yaratıklar için yarattım. Sonra ahmaklığı yarattı ve ona, Bana yönel buyurdu. O da yöneldi. Sonra geri dön buyurdu, o da geri döndü. Sonra buyurdu ki, İzzetim ve Celalim için, seni en çok nefret ettiğim yaratıklar için yarattım. Şu şiir sahibine Allah Celle Celaluhu hayırlar versin. Kim ki yaptığı her işte aklı ile istişare eder, yaptığı işte o kişi tam doğruya isabet eder. Anlamıştır artık o hevaya uyan kişi, kötü akıbet ve günaha düşmektir işi. Diğer bir şair şöyle der, Başarılı olmak ve gayene ulaşmak istersen eğer, hevanın kölesi nefse yüz vermemen gerekir. Onun arzuları karşısında dimdik dur, sapık ve azgınlarla birlikte olmaktan sakın. Nefsi ve davet ettiği şeyi bırak, çünkü nefis bir işe geltenir ve niyetlenirse kötülüğü emreder. Belki böylelikle kurtulursun ateşe düşmekten, zira o ateş bağırsakları parçalar, derileri kavurur. Ehli hikmetin ifadesiyle, Nefis yerilmiş bir binektir. Kolaylıkla seni karanlık fitnelere sürükler. Sıkıntılı mıntıkalara çekebilir. O halde nefsin şehvetleri sakın ola seni yerilmiş olan çirkin işleri yapmaya sevk etmesin ve kötülüklerin bataklığına sürüklemesin. Birisine evlensen iyi olur derler. Şöyle cevap verir. Eğer gücüm yetse nefsimi boşardım. Sonra şu şiiri okudu. Dünyada yalnızlığı seç çünkü sen dünyaya yalnız olarak geldin. Dünya uyku, ahiret uyanıklık. Bu ikisinin arası ise ölümdür. Biz ise karışık rüyalar içindeyiz. Kim heva gözüyle bakarsa şaşırır. Kim hevasına göre hükmederse zulmeder kim dünyaya uzun uzun bakar ise hedefine ulaşamaz. Çünkü dünyaya dalmanın bir sınırı yoktur. Hikmet sahibi bir zat bir kişiye şöyle nasihat eder. Sana nefsinin arzuları ile savaşmanı tavsiye ederim. Zira nefsin hevaları kötülüklerin anahtarıdır. İyiliklerin hasmıdır. Nefsin bütün hevaları sana düşmandır. Hevaların en tehlikesi günahı sana takva olarak göstermesidir. İnsanın içinde bulunan bu çatışmayı çözmenin yolu, gevşekliğe yer bırakmayan bir karanlılık, yalana asla mehir göstermeyen bir doğruluk, gecikmenin bulunmadığı bir devamlılık, ümitsizliğe kapılmadan sabır göstermek ve hiç boş vakit geçirmeden bütün vakti ibadet niyetiyle geçirmektir. Allah'ın Akıllarımızı nefsimizin hevalarına üstün kıl. Bizlere zarar ve gevşeklik tattırma. Dünya ile oyalanarak ahireti unutmamıza fırsat verme. Sevgili peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bizleri zikreden ve nimetlerine şükreden kullarından eyle. Bizleri nimetlere boğan Allah'a hamdolsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dininizin en hayırlı hasleti veradır. Amellerin en değerlisi veradır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Vera sahibi ol, insanların en abidi olursun. Kanaat sahibi ol, insanların en şükredeni olursun. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir kimse günah işlemekle yüz yüze kaldığında kendisini ondan alıkoyacak bir vera sahibi değilse Allahu Teala Celle Celaluhu o kişinin ilmine hiçbir değer vermez. İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh şöyle der. Züht 3 mertebedir. Birincisi farz olan züht. Haramlardan uzak durmak bu kısma girer. İkincisi şerr. İnsanı selamette tutan züht. Şüphelilerden uzak durmak bu kısma girer. Üçüncüsü fazilet olan züht. Bazı helallerden gönüllü olarak uzak durmak da bu kısma girer. Bu izah zühtün güzel bir açıklamasıdır. Abdullah bin el-Mübarek rahmetullahi aleyh şöyle der. Zühtün aslı zühtü gizlemektir. Züht insanlardan kaçtığında sen onun peşinde koş. İnsanlar onun peşinde koştuğunda sen onlardan kaç. Şu beyitlerin sahibi ne güzel söylemiş. Ben takvayı şu parada buldum sakın başka şeyde bulduğumu sanmayın. Önce ona sahip oldum sonra terk ettim. Evet işte budur Müslümana yaraşan takva. Zahit kişi dünyadan yüz görmeyince dünyayı terk eden kişi değildir. Asıl zahit dünya kendisine teveccüh ettiği halde ondan yüz çeviren ve ondan kaçan kişidir. Tıpkı Ebu Temmam'ın dediği gibi, eğer kişi bütün güzelliğiyle gelirken koşarak kendisine yüz çevirmiyorsa dünyadan zahit denilmez öylesine. Ehli hikmetten biri şöyle der: Biz neden dünyaya karşı züh göstermeyelim? Halbuki onun ömrü sınırlı, faydası sıkıntılarla dolu, sefası kederlerle iç içe, güveni aldanma, sana yönlendiğinde üzer, kaçınca alçaltır. Şair şöyle der, yazık şu kişiye, fani dünya peşinde durmaz koşar, baksana ona tıpkı rüya gibi durmadan değişir. Onun safası keder, bolluğu zarar, güveni aldanma, aydınlığı karanlık, gençliği ihtiyarlık, sıhhati hastalık, lezzeti pişmanlık, bulduğu yokluktur. Orada bulunan sıkıntıdan salim olamaz. İrem'de bulunanlara sahip olsa bile, bırak onu süsüne meyletme sakın, Çünkü o belalarla dolu bir nimettir. Sen şunun için gayret göster, nimetinin tükenmesi olmasın, çekilmesin orada ölüm korkusu ya da ihtiyarlanma tasası. Yahya bin Muaz Errazi rahmetullahi aleyhin hikmetli sözlerinden biri şöyledir. Dünyaya bakışın ibret gözüyle olsun, dünyayı terk edişin kendi isteğinle olsun. Dünya için çalışman mecburiyetten olsun, ahiret için çaban ertelemeden kendi isteğin de olsun.